Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, hayvanlarla ilgili güzel bir dizi çıktı yakın zamanda iletişim yayınlarından. Bugün on, o dizinin ilk iki kitabından söz edeceğim. Ee, Francesca Simon tarafından yazıldı bu kitap. Ee, Felaket Henry dizisinden tanıyor olabilirsiniz. Özellikle Felaket Henry kitapları çok e, ünlendi Francesca Simon'ın. Ee, resimleyen Emily Bolam. Çeviren de Bahar Siber. Kitabın <gülüyor> ismini söyle istersen. Şimdi dizinin adını da söyleyeceğim. Ee, dizinin ilk kitabının adı Bizim Çete. ikincisi Boncuk ve Bafin Sokağına. Bafin Sokağında geçiyor bütün bu e, hikayeler. Yani dizinin adı e, anladığım kadarıyla Bafin Sokağı. Ya da Bizim Çete. Tam kavrayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, kitapta, kitabın girişinde... Önce tek tek şey var ha, önce bir e, şeyi görüyoruz işte Baffin Sokağı, Tilkili Park, Bertin Kahvesi falan bütün bu e, olayların geçtiği e, mekanları e, gösteren bir e, resim var. Yani kroki diyemeyeceğim kadar e, bir şey. Sokak panoraması evet. gibi. E, bir resim var. E, çok keyifli bir resim. Evet. Yani kitabın zaten çizgileri çok güzel. E, sonra tek tek karakterleri tanıyoruz. Bafin Sokağı'ndaki herkesten merhaba diye bir başlık var ve işte köpek ballı, işte sarman, minnoş, prens. Prens bir köpek bu arada. Hevhev diye havlıyor ama. Evet o hevhev diye havluyor. Çünkü köpeklerin soylusu o. Bir de boncuk var. Boncukta kedi şey, kedi ne denir camiasının zengin kızı. Ondan sonra bir, bir doremi var papağan. Ee, atom var yavruları ile birlikte, bir tavşan. Ee, i̇şte fıldır var, o bir e, hamster. Onu, o da 40 40 diye merhaba diyor bize. Hırçın var, kedilerden bir tanesi. Kırpık var bir diğer kedi. Duman var, e, bir üçlü bir çete bunlar. <gülüyor> e, ondan sonra çetenin ile ilgili kararsızlar henüz. E, i̇şte çomar, haydut bunlar iki köpek. Jale ve lale birer, fare bunlar şeyle birlikte yaşıyorlar, söyle... E, Hangi birlikte yaşıyorlardı? Birden unuttum. Sarmanla mı yaşıyorlardı? Minnoşla, Minnoşla mı yaşıyorlardı? Rabab yaşıyorlar. Minnoşla yaşıyorlardı. <gülüyor> i̇şte bu bütün bu hayvanların hikayesini e, okuyoruz bu kitaplarda. Genelde böyle karakterlerin tanıtıldığı sayfada, hani bir sayfada karakterleri görürsün biter. Burada sayfası, çeviriyorsun, sayfa çeviriyorsun, çeviriyorsun. Evet. O çok hoşuma gitti. Bitmek evet. bilmedi bir türlü. Bitmek bilmiyor. Bir de sonra hani kısa bir giriş var. İşte e, diyor ki insanlar ortada yokken sokakta yaşanan evet. maceralara ortak olun diye. Gerçekten de macera boyunca hiçbir insanla karşılaşmıyoruz. İkinci kitapta da öyle. Hiç insan görmüyoruz. Bu da ilgimi çekti güzel bir şey. İlk kitap bizim çete. Doreminin başlıyor, haberciliğiyle başlıyor. Bütün işte mahallede uçup sokağa yeni biri taşındığı Sokağa yeni biri taşındı diye haber veriyor herkese. Ve tek tek bu saydığımız karakterlerin her birinin yaşadığı mekanlara uğruyoruz. İşte e, herkesi çomarın orada toplanmaya e, çağırıyor Doremi. İşte e, haydutun terasına önce prensin bahçesinden haydutun terasına minnoşun üçüncü kattaki kedi kapısına ondan sonra işte patikanın üzerinde tur atıp e, işte mobidikin han mobidik onu saymayı unuttuk. O bir e, Japon balığı hmm. e, kavanozunda onun penceresinin önünde bile dur e, hani, işte ve sonra hayvanlar teker teker harekete geçmeye başlıyorlar. İşte prens tam mavi kurdelesinin ne kadar güzel olduğunu düşünürken. Birden birdenbire dur veriyor. İşte hırçın tekerinde koşan hamster fıldırı izlerken dur veriyor. <gülüyor> Ondan sonra boncuk işte şey yapıyor bir tane onun kırmızı kadife böyle ne denir? altın yaldızlı mı denir? Püskülü. Ne denir bu? Püskül hani sırma mı denir buna? Sırma. Sırmalı kadife minderi var onun. Ha, hep onda yatıyor hep değil o, mi o? Hep hiç kalkmıyor hatta yani. Onu zaten ikinci kitap tamamen onunla ilgili orada anlatacağım. Sonra duman kırpık ve sarman var. Onlar da işte patikanın orada duvarın üstündeler falan. E, bütün hayvanlara teker teker haber veriyor. Ve bütün hayvanlı hayvanlarda e, kendilerine ait birer e, yolu var bütün hayvanların. Yani işte bahçesine çit yaptırmış e, evinde yaşadığı insan ama o çitteki deliği biliyor. Hı hı. E, dolayısıyla hani şeye bak bakıyoruz burada. Ee, hayvanların gizli yaşamına şahit oluyoruz. Ayşe'nin Aslında... köpekler vardı eskiden aklımızda geldi. Evet. Ya, o kadar şey maceralı <gülüyor> değil ama e, ya da o kadar teknolojik değil ama e, her bir her hayvan e, bir açığını biliyor yaşadığı çevrenin ve orayı kullanıyor hepsi. E, i̇şte sonra toplanıyorlar e, çomarın evinin önüne geliyorlar teker teker. E, toplandıklarında e, şeyi anlıyoruz. E, ç, e, çomar Rin evine, yani çomar bir evde yaş ama çomar değil o ya, çomar, haydut, haydutun hı hı. evine, işte haydut bir evde yaşıyor. Ama yine de o eve bir köpek daha alınıyor. Ee, ve haydut buna çok bozulmuş, ne gereği vardı bilmiyorum falan diyor ve diğer hayvanlarla tanışacak. Köpek de ballı. Hı hı. Yavru ee, köpek. Galiba. Yavru köpek. Evet, ballı işte tek tek bu bu sefer ballı'nın diğer hayvanlarla tanışmasına şahit oluyoruz. Ee, işte Hırçın mesela hemen e, gürültücü mü, pis mi, ödlek mi falan diye soruyor. İşte Ballı, merhaba ben Ballı falan diye böyle hani hoplaya zıplaya gelince ah gürültücüymüş deyip arkasını dönüp gidiyor mesela Hırçın. <gülüyor> bunlar, bunlar çok hoşuma gitti. Yani kitabın en sevdiğim, e, bu ilk cildin en sevdiğim yeri burası. E, ondan sonra işte Dora'ya bakma sen ona hu huşuzdur falan diyor. E, ondan sonra da e, diğer kar karakterlerle e, Mesela prens sakın gireyim deme benim e, bahçeme ve ayrıca çamurlu patilerin de üstüme sıçrama falan diyor. Hani prens yani. Tabii, bütün karakterler çok net çok çizilmiş net, değil mi? Çok net. Ondan sonra işte atom diyor ki taşların üstüne çıkıp çiçekleri kemirebiliriz. Tavşan ya o. <gülüyor> Onu öyle bir e, şey söylüyor. İşte toprak kazmak istersen şurası güzeldir diyor mesela çomar. O da çomar işte yani. Ondan sonra... Ee, diğer o üçlü kedi çetesi o en bereketli çöp tenekelerinin yerlerini söyledikten sonra çetelerin adını sayıyor işte belki de çetemize katılırız falan deyince ballı soruyor çünkü adını asiler diyor hemen duman ee, kanunsuzlar diyor kırpık. Kertenkeleler diyor Sarman. <gülüyor> Üçünün de farklı bir adı var. Çetlerin. Ve hepsinin bir Ve düşünce hepsinin, balonu. Evet. Ve her düşünce balonun içinde bu üçlü farklı bir kılıkta. Yani birinde işte asiler kılığın asilerde şey var bandanalar var boyunlarında. Hani hı hı. E, bu şeye gönderme herhalde neydi adımladı genç yaşta ölen James Dean göndermesi. E, i̇şte kanunsuzlarda güneş gözlükleri var her birinde. Niyeyse bana olan şüphelileri hatırlattı ama. <gülüyor> Kertenkelelerde de hepsinin böyle tüyleri kabarık kabarık punk bir gruba benziyorlar. <gülüyor> e, i̇şte böyle teker teker hepsiyle e, tanışıyor. İşte bütün hayvanların farklı birer kaçış yolu, e, yolu rotası olduğunu öğreniyor vesaire. Ve e, işte böylece Aslında tanışmış oluyoruz. Aslında ilk kitapta ballı e, tanışırken onlarla biz, biz de tanışıyoruz. tanışmış evet, oluyoruz. Bu bir biz şey zaten evet. E, ne ne denir ona Giriş kitabı. Teşrifat mı denirdi? Ne denirdi? <gülüyor> bütün mahalleyle bütün mahalledeki işte kaçış yollarıyla karakterlerin her biriyle tanışıyoruz burada karakterler çok önemli yani, yani her birine kendisine uygun bir söz söyletiliyor olması kendisine uygun bir düşünce balonu kullanılıyor olması çok, çok zengin bir, Yani karakter çeşitliliği çok güzel uh -huh. yani aslında hiçbir olay yok farkındaysan yani olay diye bir şey yok bir tane yeni bir köpek gelmiş onunla tanışmaya gidiyor uh -huh. mahalle ama zenginliği e, olayda değil evet. zaten çok fazla e, e, karakter çok güzel İşlenmiş. Yani en basit olabilecek şekilde en net e, biçimde gösterilmiş. Sonunda da galiba serinin sonraki maceralarına dair de ipuçları i̇şte veriliyor. On, aslında bir tanıtım. de şeyler var. Yani Okur'a soruyor bu, bu kitabı hatırlıyor musun bakalım işte e, şu ne, kim taşınmış bu niye huysuzlanmış falan gibi sorular da soruyor Hı -hı. diziyle ilgili. İkinci kitap Boncuk. E, Dizin ikinci kitabı. Boncuk e, işte e, zengin... Kızı, mahallenin e, kedilerinin en zengini. Anladığım kadarıyla zengin. Çünkü yediklerine bakarak söylüyorum bunu. E, mahallede zaten onun e, yedikleri çok ünlü. Ona verilen yemekler çok ünlü. E, işte yine e, onu şeye çağırıyorlar, yemeğe çağırıyorlar. Mesela burada insan görmüyoruz ama işte gel pisi, pisi enfes bir akşam yemeği seni bekliyor. herhalde bunu bir insan söylüyordur yani. E, ondan sonra işte bir çağrılıyor O da böyle akşama kadar kalkmamış o mindirinin üstünden esniyor geriniyor falan bakalım yine hangi sıkıcı yemeği verecekler bana yani ne kadar saçma bir şey yiyeceğim acaba falan diye gidiyor bir bakıyor işte üzerinde adı yazan porselen bir şeyi var böyle ee, garibanlar yemek. da çöpük işte en güzel geleceğiz oraya geleceğiz oraya ıstakoz jölesinde deniz mahsulü tabağı <gülüyor> yapılmış diyor ki yani Ay, bu mu yani benim yiyeceğim şey dün de et suyunda sülün yemiştim aman falan diyor Ay. hani böyle bir şey bıkmış yani artık ve e, hep aynı şeyleri yemekten bıktığı için e, diyor ki dışarıda bir yerlerde çok leziz yemekler olsa gerek yani gidip onları bulmam lazım. Bir yerde vardır mutlaka bu sıkıcı yemekleri yemek zorunda olmamalıyım ben diye düşünüp e, şeye gidiyor. Minnoş'un e, yanına gidiyor üst kata çıkıyor işte yangın merdiveninden falan tırmalıp hepsinin bir yolu var ya böyle. Aha. Gidiyor orada Minnoş da e, işte akşam yemeğini e, yemek üzere. Bu arada Minnoş iki kediyle yaşıyor. İşte o fareyle. Fare, fareyle, jale ve lale <gülüyor> ile yaşıyor. Ee, ne yiyorsun diye soruyor ona. Bulamaç diyor bu da. Bulamaç mı? Hmm, bir bakayım falan diyor tadına. İşte beğenmiyor onu da. Ee, yani Minnoş da çok şaşırıyor onun yemeğinden tatmak istediğini. Çünkü biliyor neler yediğini boncuk. Ondan sonra hiç beğenmiyor boncuk bu yemeği. Ama diyor ki sen gidip benim yemeğimi yiyebilirsin diyor. Yani o anda Minnoş fırlıyor. Yani bir dakika durmuyor tabii ki. Ondan sonra boncuk dışarıya çıkıyor. Neye bulabilir mi? Ha bu arada tabi Minnoş'un birlikte yaşadığı fareleri bir gözden geçirmiyor değil. Böyle hani tombul sulu sulu görünüyorlar filan ama ayıp olur diyor Minnoş'a. Ve çomarın yanından geçerken şey haydutun yanından geçerken işte şeyde onun kemiğine bakıyor. Haydut asla vermem bir lokma bile vermem falan diye. Zaten haydutun öyle bir özelliği o da yemeğini paylaşmak istemiyor. İşte... Çomarın köpek kıtırlarının bir tadına bakıyor, onu beğenmiyor vesaire derken işte bir koku balığı da tabii orda, Moby de bir ikindi gözü, bir gözünden geçirmiyor değil. Sonra işte dolaşıyor, dolaşıyor ve sokak kedilerinin yediği yemeklere e, ulaşıyor ama sokak kedilerinin yemeğini yemesi tabii orada bir küçük bir atarlanma sahnesi sahnesi var vesaire ve sonunda e, karnını çöpten doyuruyor aslında ve pis kokular içinde evine dönüyor. Bu da e, bence kedi karakterine en uygun davranış yani e, kedilerin Neyse ben ev hayvanlarının ev hayvanı olduğuna inanmadığım için. Orada konuyu şimdi uzatmayayım. Ee, çok güzel iki kitap. Dizin ilk iki kitabı Boncuk ve Bizim Çete. Francesca Simon tarafından yazıldı. Emre Bola'nın tarafından resmenli. Ve Bahar Sibel tarafından çevre iletişim yayınlarından çıktı. Bu kitapları armağan edeceğiz. Band kaydına yorum bırakan, birdolapkitap.com'da yorum bırakan bir takipçimize. Bir şarkı arası. Ee, müzik dinleyelim. Ondan sonra yine hayvanlı, kedili bir kitapla devam edeceğiz.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 Tractor down a bumpy road And in my trailer There's a heavy load There are four white lambs going Ma, ma, nah, ma nah. It's a very busy day Chug, chug Clank, clank, toot Chug, chug Clank, clank, toot Chug, chug clank clank, clank, clank, toot It's a very busy day Driving my tractor Down a bumpy road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 Tractor down a bumpy road The trailer hit a stone And it shook my load The animals fell out And they ran away It's a very busy day Driving my tractor Back home again Chugging along Down the bumpy lane I get to the farm And what do I see All the animals Waiting for me Chug, chug 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, evet, kedili bir kitapla devam ediyoruz demiştik. İhtiyar Pastacı ve Kırmızı Kedileri. Final Kültür Sanat yayınlarından çıktı bu kitap. Tobias Kolk yazmış. Nikolay Afunkolk'ta resimlemiş. Türkçeye çeviren genç Osman Yavaş. Ee, küçük, az metinli bol resimli bir kitap bu. Yani büyük boy resimli kitap olarak da hmm. e, basılabilirmiş. Benim niyeyse ellerim gözlerim öyle büyük boy hmm. kitap e, olmasını aradı. Çünkü çok güzel resimleri var. E, kitabın kahramanları yaşlı bir pastacıyla onun dört tane kedisi. Dört kırmızı kedisi. Hmm. E, i̇htiyar pastacının Luigi, Giovanni, Umberta ve bir de küçük Paolo, Paolo adında dört tane kırmızı kedisi var ve pastacının e, çok güzel pastalar yapıyor e, ve işte ahududulu pasta yapmayı da seviyor ama ahududular yine gitmiş. Hikaye böyle başlıyor. Pasta yapıyor, üstüne ahududuları diziyor ve bir bakıyor ki ahududular eksilmiş. E, Hayırdır inşallah. Bu ya, ilk sayfalardan birindeki sahnede de e, Fonda işte pencere açık, cam kenarında bir sincap oturuyor. Hı hı. E, yoldan bir adam köpeğini gezdirerek geçiyor. Daha arkada çitlerin ötesinde bir eşek var. E, ve sonraki sayfalarda yaşlı pastacı, e, ihtiyar pastacı ahududuları kim çalmış olabilir acaba hı hı. diye düşünüyor. işte o köpek... E, komşu Bayan otelin Valdemar isimli köpeği. Valdemar. <gülüyor> evet ondan aklıma. onu ters e, O mu olabilir acaba ama e, Zaten hep e, yemeği fazla hı. kaçırmış gibi bir hali var <gülüyor> Ama o kadar şişman ve hareketsiz ki masanın üzerine çıkmasına ihtimal yok deyip onu eliyor. Hı hı. Sonra Sincap Hır, hırsız kılıklı sincap maçse mi bunu yapan acaba diyor. Zaten sürekli bir şey yürütüp duruyor diyor. Hı hı. Ama sincapların daha hududuyla işi olmaz diyor. Onu da eliyor. Yoksa çiftçi Posken'in eşi Ludger mi? Bu çalan çıkıyor. <gülüyor> Çok şey diyor. Şey. Çok evet sandalyenin üstünden uzanmış bakıyor. Ee, o kadar utangaç ki neredeyse kimseye de göstermesi kurmuyor. Ama bilirsiniz. durgunsular derinden akar. <gülüyor> deyip. Ondan da şüpheleniyor ama e, bir eşeğinde birkaç ahududuyla doyması mümkün olmadığı için onu hmm. da eliyor. Acaba e, küçük Paul Pütsel mi? Komşu çocuğu hmm. diye düşünüyor. E, arada bir e, pastacıya yardıma da geliyor. Ama çocuk ahududunu ekşi buluyormuş zaten. O hmm. da olmaz deyip vazgeçmişti Düşünüyor, düşünüyor. E, bu arada Kedi, kendi kedilerinden de söz edeceğim şimdi resimleri ayrıca geleceğim. E, bütün bu sahneler boyunca da e, kedileri ara ara görüyoruz işte. Yani i̇lk sahnede de i̇lk varlardı. İlk sahnede evet. Adamın koltuğunun etrafında sağında solunda kucağında uyukluyorlar sürtünüyorlar. Adam oturmuş koltuğuna düşünürken kara kara uykuya dalıyor. E, o uykuya dalınca da Hadi hadi hemen ahudu diye yemek zorundayız diye kediler ve küçük Paola'yı yedirmeye çalışıyorlar. Yemen gerekiyor. Çünkü büyüyüp kırmızı olman gerekiyor diyorlar. Aha. Meğerse ahududuları çalan bunlarmış. <gülüyor> ve kızıl kırmızı olmak için. Evet, mi? çünkü ya ihtiyar pastacı sadece kırmızı kedileri sever diyor bir tanesi. Vay ve arkadaş. küçük olan aralarından küçük olanı da yedirmeye çalışıyorlar. Küçüğü nöbetçi bırakıyorlar masaya çıkamayacağı hmm. için daha. Diğerleri işte alıp tek tek topluyorlar ahududuları. Bu arada içlerinden bir tanesi ahududuları havada çevirmeye başlıyor <gülüyor> jonglör gibi. Tam oynarlarken e, avdudulardan biri fırlıyor gidiyor pastacıya. E, uyanıp bir de bakıyor ki demek ki sizsiniz. İşte, e, Koynumda yılan beslemişim. Diye. E, ve kedilerin gerekçesini öğrenince de... E, ben sizi olduğunuz gibi seviyorum. Yani kırmızı olmanıza Aha. gerek yok diye. Tatlıya bağlıyor işi ve e, herkese hadi bakayım senin canın ne istiyorsa sana onu vereyim diyor. O noktadan sonra işte büyük kediler istedikleri şeyleri söylüyorlar ve renkleri normal kedi Hı -hı. rengine dönmüş. E, ufaklık ama aslında ahu dudular hiç fena değil, deyip <gülüyor> o devam ediyor. E, yani fark Sevgi, hmm. kendini kabul ettirme, işte karşısındakini kayıtsız, şartsız, kayıtsız şartsız sevmen e, gibi bir teması var. E, ve bütün bunlar çok güzel bir e, görsel anlatımla sunulmuş. Hmm. Kedilerin tipleri çok şirin zaten. İşte, Şüphe, ön yargı aslında bunlar da çok önemli evet, temaları. Evet tabii tabii diğer hayvan, Yani, yani hır, Doğrudan sincabı hırsızlıkla suçluyor diye, evet. çünkü nasıl olsa çalabilir diye varsayılıyor evet. baştan kedilerle işte ihtiyar pastacıyı görüyoruz ama kitabın en başından sonuna kadar fonda bir şey var. En çok hmm. sevdiğim özelliği bu kitabın. Evin dibinde işte duvarda bir fare deliği var. El Corazon yazıyor. El Corazon Kapısında çok güzelmiş. Böyle kemer. <gülüyor> Ve o kemerli kapıdan çıkmış Tango yaparak ilerleyen iki tane fare <gülüyor> uzakta bir işte kırmızı elbiseli topuklu ayakkabılı. Ve sonraki sayfalar burada da kediler golf oynuyorlar evin içinde. Sonraki sayfalarda mutlaka resmin bir köşesinde fareleri görüyoruz işte erkek fare öbürünü böyle yatırmış. Ha, işte evet daha. Yani bütün tango figürlerini tek tek görüyoruz işte bacaklarını açarak Hı -hı. ilerliyorlar kol kola işte sağa gidiyor sola gidiyor her noktada onları görüyoruz arada El Corazon yazısını yine görüyoruz <gülüyor> onlar da orada ayrı yani hiçbir şekilde metinde onlara değinilmiyor evet, hiç bahsi geçmiyor hiç yani. bahsi geçmiyor evin içinde resimlerde tatlı bir alt olarak, öykü evet. evet bir alt öykü olarak sunuluyor resimlerin üstü bu da çok güzel ben her zaman söylerim kolaj çok hoşuma gider hmm. diye mesela kağıt havlu Hı -hı. Kullanılmış kolaj olarak. Yani duvar, ve boyanmış galiba evet, değil mi? Evet boyanmış. Duvarın üst kısmına onu yapıştırarak üstünü boyamışlar ve duvar kağıdı. Çok güzel motifli bir Et duvar kağıdı olmuş. Şey Farklı yerlerde de tekrarlanmış o doku kullanılmış. Boyaların dokusu da hissediliyor. O yüzden dedim başta hani büyük boy bir resimli Hı -hı. kitap olsa bu çok daha güzel, geniş açarak bakmak evet, isterdim evet, bu resimlere. Olurdu. Ya da bu kitap hani bu formatta olsaydı da daha geniş sayfalar olsaydı gibi de evet. düşünebilir belki. Çünkü yani, bu da bir ilk okuma kitabı. İlk yani, okuma. Yani resimli kitap, okul öncesine okunur bu, okul öncesine. Rahat, rahat okunur. Evet. Evet. Evet. evet. İlk ilk iki kitap da öyleydi aslında. Evet. Hani boncuk ve bizim çete de ilk okumaya çok uygundu. Bu da ilk okumaya çok uygun. Ee, aynı zamanda okul öncesine de okunabilir evet. kitaplar mı? Evet. Yani bizim çete ilk bölümde anlattığın, Tayga çok severek dinliyor. Hı hı tabi okuması bana zor <gülüyor> <gülüyor> bu uzun metin alınca okumak zor oluyor yok yo, bu canım resimlerin... bu uzun değil yine o kadar çok daha uzun metinlerle karşılaşmadık değil evet. yani, ee, yani konuyu dağıtmayayım okul öncesi ve ilk okuma okuma yeni başlamış çocuklar için yani mesela şu sıralar Şubat tatilinde okuma yeni sökmüş ufaklıklar yani alıp Evet çok bakarak, eğlenerek, eğlenerek zorlanmadan okuyabilirler bu kitabı. Yani bu bu tip geçiş kitapları çok önemli çünkü genelde İnsanların en çok e, bir dolap kitaba da yazıp hı hı. söyledikleri ya da sordukları. işte Eskiden çok seviyordu ama okula başladıktan sonra kitaplardan uzaklaştı diye yazılır çoğu zaman. Evet evet çok duyuyoruz. E, doğrudan resimsiz kitaplara geçiş yapınca ürküyor çocuklar ama bu tip geçiş kitapları e, okuma alışkanlığı sürdürmek için çok e, iyi örnekler. E, i̇htiyar Pastacı ve Kırmızı Kedilerinden söz ettim ben. Final kültür Sanat yayınlarından çıktı. Tobias Alnf Kork yazmış e, nileon fork ver isimlemiş e, bugünlük bir dolar kitabın sonuna geldik bol e, hayvan, kedili hayvanlı bir sohbet oldu bugün evet. gelecek e, hafta görüşmek üzere görüşmek üzere hoşça kalın